ilk ayeti okumuş bu ilk ayeti de beş noktada tefsir ve izah etmeye gayret etmiştik ve ma falaktul cinne vel insa illa liya'budun birinci olarak bu ayetin tafsili bir tefsirini genişçe bir tercümesini inceledik daha sonra maksat ile zaruretler arasındaki farkı inceledik. Yüce Allah Azze ve Celle'nin insanı yalnız ve yalnız kendisine ibadet için yarattığını bundan başka herhangi bir bundan başka herhangi bir kasıt olmadığını yaratılışın yegane maksadının ibadet olduğunu anlattık. İnsanın bir de zaruretleri var, ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçların giderilmesini de Yüce Allah'ın kendi üstüne aldığını anlattık. Sonra yaratılış maksadını yerine getirmeyi yani bu ayetin muhtezasını işledik nasıl yerine gelmesi lazım bu ayet gereğince bizim nasıl hayat geçirmemiz lazım buna en iyi Allah'ın elçileri rasuller ve onlara uyanlar yaptılar özellikle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellemin ayırıcı vasf ubudiyet idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatının tamamını Allah subhanehu ve taala'nın hoşnutluğunu kast ederek yaşadı. Böylece onun bütün yaşantısı, bütün sözleri, bütün amelleri ibadet oldu. Daha sonra bu ayet ile ilgili geçen hafta yaratılış maksadından beşeriyetin yani insanlığın nasıl saptığını inceledik. Üç çeşit sapma var dedik. Birincisi gaflettir. İkincisi küfürdür. Üçüncüsü de şirf. bu üç sapmayı irdeledik teker teker <gülüyor> yaratılış maksadından gaflet bir sapmadır küfür bir sapmadır ve şirk bir sapmadır <gülüyor> gafleti doğuran şey heva ve heveslere uymaktır küprü doğuran şey kibirdir şirki doğuran şey cehalettir şeklinde işledik. Bir de bu ayet ile okuya durduğumuz Kitabı Tevhid arasındaki bağı öğrenmeye çalıştık. Yani Kitabı Tevhid'in müellifi Allah ona rahmet ve mağfiret etsin. Niçin bu ayeti Tevhid kitabı isimli kitabının başına yerleştirmiştir. Wa ma halaqtu'l cinne ve'l insa illa ya'budun ayeti ile tevhidin ne gibi bir ilgisi ve alakası var ki tutup bu ayeti bu kitabın en başına koymuş, en başına yerleştirmiştir. Bunu da incelemeye çalıştık. <gülüyor> وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلّٰى لِيَعْبُدُونَ Yüce Allah beyan ediyor bize insanları ve cinleri sadece ama sadece başka bir hedef, başka bir maksat, başka bir gaye yok ibadet için <gülüyor> bana ibadet etsinler için yarattı peki nedir ibadet? Şimdi bunun üzerine duracağız inşallah. peki okuyalım inşallah. Buyur abdülhamit. İbadet. Yüce Rabbimizin onu tazim etmemiz için belirlediği her bir niyet, kalbi yöneliş, söz ve fiildir. Evet. Bu tanım arkadaşlar, ibadetin tanımı. <gülüyor> ibadet nedir? Bu sorunun cevabı ibadet yüce Rabbimizin onu tazim etmeniz için tazim etmek ne demek? Büyüklemek, <gülüyor> yüceltmek onu tazim etmemiz için belirlediği her bir niyet yani kalbi yöneliş Söz ve fiildir. Bu ibadete ait bir tanım alimler tarafından ibadetin başka tanımları da yapılmıştır. İlim ehli arasında en meşhur olan, yaygın olan ilim ehli tarafından kabul edilmiş başka bir tarif de şudur ki bu tarif Şeyhül İslam İbn Teymiyye Allah ondan Allah ona rahmet etsin tarafından yapılmıştır. <gülüyor> İbadet Allah Subhanahu ve Taala'nın sevip razı olduğu her türlü söz ve ameldir. Sevip razı olduğu her türlü söz ve ameldir. Başka bir İbadet tarifi de şudur arkadaşlar. Yüce Allah'ın emrettiklerini yerine getirmek yasakladıklarından uzak durmanın adıdır ibadet. Başka bir tarif de bu. Bizim burada önümüze aldığımız tarif bazı hususiyetleri var. İbadeti hedefini de içerisinde barındıran bir tarif, bu tarif. Ve ibadetin nasıl olduğunu, nasıl ortaya çıktığını içerisinde bulunduran bir tarif. Şimdi kelime kelime tahlil edelim bu tarifi. İbadet, Yüce Rabbimizin onu tazim etmemiz için. Burada durun. Onu tazim etmemiz için. Burada ibadetin gaye ve hedefi bize söylenir. İbadetin gaye ve hedefi Allah subhanahu ve Taala'yı tazim etmek, ululamak, yüceltmektir. Onu ulu tutmak onu yüce tutmak, onu büyük tutmak, kendi benliğimizde onu yüz etmemiz, onu tazim etmemiz, ona hürmet etmemiz, onu ulu tutmamız demektir. Yüce Rabbimizin onu tazim etmemiz için belirlediği bu kelimede de ibadetin yüce Allah tarafından belirleneceğine bir işaret bulunmaktadır. Bakın tarifimizde hem ibadetin hedefi var hem de ibadetin yüce Allah tarafından belirleneceği gerçeği var. Yüce Rabbimizin tarifimizi tekrar edelim tanımımızı. Yüce Rabbimizin onu tazim etmemiz için belirlediği nelerdir? Bir. Her bir niyet yani kalbi yöneliş. İki, söz, üç, fiil. Zaten insan davranışları bu üçündedir arkadaşlar. Ya kalbindeki bir niyettir, yahut bir sözdür, yahut bir fiildir. Insandan bu üçü dışında herhangi bir şey sadır olmaz. Ya bir niyet sadır olur, ya söz sadır olur, ya da bir değil, bir davranış vardır o. <gülüyor> yüce Allah azze ve celle her üçü içinde yani niyet olarak ve söz olarak ve ameller olarak bazı ibadetler kendi zatını tazim etmeniz için bazı ibadetler belirlemiştir. Bu oldukça şumullu bir tarif. Rabbimiz celle celaluhu mesela kendisini tazim edelim diye kalbe ne gibi görevler, ne gibi vazifeler belirlemiş, ne gibi kalbi ibadetler tayin etmiştir? Mesela niyet, niyet. mesela istivası, mesela İstibası. muhabbet, <gülüyor> mesela tevekkül, <gülüyor> mesela teslimiyet. <gülüyor> Bunlar kalbe ait olan ibadet ve amet. Kuşu. Öyle değil mi? Haşyet. Öyle değil mi? Kavf. Öyle değil mi? Bunları inşallah aşağıda tekrar tekrar teker teker açıklayacağız. Allah subhanahu ve teala bunları niçin belirledi? Kendisini taazim etmemiz için. Kendisini yüceltmemiz uluvamamız için bunları belirledi. Söz olarak neyi belirledi? Subhanallah Elhamdülillah. Allahu Allah Akbar. Allah. La ilahe illallah. Kelmeyi ikrar etmek. Allah subhanahu wa ta'ala'nın zatından ve sıfatlarından bahsetmek. ilim öğrenip öğretmek. Kur'an okumak. Bunlar da söz olarak belirlediği ibadet çeşitleri Rabbimiz. Azalara neyi belirledi Allah subhanahu wa ta'ala? Ruku, secde, kıyam. Bunlar da Rabbimizin azalar için belirlediği ibadet şekilleri. Bütün bu ibadet şekillerinin ortak noktası ne? Bir adına. ibadet arkadaşlar ibadet olması için onun yüce Rab tarafından belirlenmiş olması lazım. Biz ne dedik? Yüce Allah'a insanı ibadet için yarattı. Yaratılışta ikinci bir maksat ve hedef söz konusu değil kendisine nasıl ibadet edeceğimizi de yine kendisi belirledi. Bu hususta insanı serbest bırakmadı. Allah'ı insan yarattı, insanı Allah yarattı. Onun hedefini ibadet olarak belirledi. Ve bunu nasıl gerçekleştireceğini de yine kendisi belirleyip kullarına bildir. Onun için insana şöyle bir muhayyerlik, şöyle bir özgürlük yok. Ya Allah'a ibadet et de nasıl edersen et. Böyle bir özgürlük, böyle bir muhayyerlik söz konusu değil. Yüce Allah'a ibadet edeceğiz ve O neyi belirlemiş ise onlarla O'nu tazim edeceğiz. Niçin şunu yapıyorsun? Ben yeşil giyineceğim. Bundan sonra çorabım yeşil, kazak yeşil, pantolonum yeşil. Her şey yeşil. Niye bunu yapıyorsun? Abi Rabbime yaklaşmak istiyorum. <gülüyor> Peki yeşil giyinerek Allah Subhanahu ya yaklaşabilir miyiz? Ya, şimdi diyeceksiniz ki ya böyle adam olur mu? Var. Olur. E, gördük de söylüyoruz da. <gülüyor> Pakistan'da yeşiller var, yeşiller. <gülüyor> <gülüyor> Şorabı da yeşil Atleti de yeşil İç çamaşırı da yeşil <gülüyor> Ne Bunu hangi kasıtla yapıyor? Allah azze ve celle'ye yaklaşmak için Onun zatını tazim etmek için Onun bunu sevdiği Zannıyla bunu yapıyor Peki Allah azze ve celle Böyle bir şey belirledi mi? Hayır. Kitap ve sünnette böyle bir şey yok bu dediğim yeşil giyerek Allah'a yaklaşmak isteyenler kendilerinin Müslüman olduğunu da iddia ediyorlar. Diyorlar biz Müslümanız. Hani, yani bu Hindu dininin bir gereği değil. Onlar Hinduluğa mensup olan. Hayır. Kendilerini Müslümanlığa nisbet ediyorlar ve Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmak için yeşil giyiyorlar. Peki Yüce Allah yeşil giy giymeyi emretti ya da yeşil giyerek bana yaklaşın buyurdu da bizimle haberimiz yok nasıl? <gülüyor> bizimle haberimiz yok bir ibadet sadece Allah tarafından belirlenemiş Yüce Allah azze ve celle kendisini nasıl tazim edeceğimizi kendisi belirlemiştir Ama Yüce Allah'ın emrettiklerinin dışında hiçbir şekilde ona ibadet edilmez onun için arkadaşlar kaide nedir? Fıkıhtaki şeriatın asli kaidelerinden birisi şudur. İbadetlerde aslılan haramlıktır. Eşyada aslılan mübahlıktır. Eşyada aslılan mübahlıktır. Bu ne demek? Eşya yani varlıklar. İyilecek, içilecek, muamele çeşitleri ne varsa Asıl olan şey nedir? helallik Mesela portakal helal mi? Helal mi portakal? Helal. Delili nedir bunun? Delil Buna dair bir delil istenmez. Niçin? Çünkü biz biliyoruz ki aleyhine delil olmayan dikkat edin buraya. Aleyhine delil olmayan her şey helaldir her şey helaldir. Demek ki <gülüyor> eşyada asıl olan nedir? Helalliktir. Yüce Allah azze ve celle asli olarak her şeyi helal kılmış, daha sonra buyruklarıyla bazı şeyleri onların içerisinden istisna ederek haram kılmıştır. Onların içerisinden bazı şeyleri istisna etmiş Ve bunlar haramdır diye bildirmiş. Ama asıl olan nedir? her şeyin helal olmasıdır. Onun için kaideni bak bu kaideyi iyi belleyin arkadaşlar. Daha sonra bu kaidenin üzerine çok şey bina edeceksiniz. Eşyada asıl olan şey helalliktir. Aleyhine delil olmayan her şey helalliktir. İbadetler ise bunun tam zıttıdır. <gülüyor> İbadetler hakkındaki kaide, bunun tam zıttı. Onun kaidesi nedir? İbadetlerde asluman şey haramlıktır. Yani, yüce Allah azza ve celleye hiçbir şekilde ibadet edemezsin. O ibadet hakkında delil olmadıksın. Veya şöyle kuralım daha anlaşılır olsun lehine delil olmayan dinliyor musunuz? Evet, lehine, lehine delil olmayan her ibadet batıldır ve caiz değildir yapmak şimdi Hindular Yüce Allah Azze yaklaşmak için değişik ibadetler yapıyorlar. Evet. Hristiyanlar değişik ibadetler yapıyorlar. Şuralar, buralar, oralar her birisi değişik bir ibadet tarzı var değil mi? Her, her birisinin değişik bir ibadet tarzı var. Biz ne diyoruz? Lehine delil olmayan her ibadet ve ibadet yeri ve ibadet şekli ve ibadet zamanı batıldır. Ben arkadaşlar bir yeri ibadete harf kılabilir miyim? Hayır. Bir ibadet belirleyebilir miyim? Hayır. Siz, ben sizin hocanızım, nasıl belirleyemez? <gülüyor> Peki, İmam Ebu Hanife, Hayır. İmam Şafi, ha. Peki, Ebu Bekir Hayır. ve onlar Hayır. onlar da belirleyemez. Yani, Sahabe-i kiram radıyallahu anh'ın de dahil olmak üzere hiçbir imam, hiçbir alim sizin dediğinize göre bir yeri, ibadet yeri belirleyemiyor. Öyle mi? Öyle. Evet. Yani filan mescidi her kim ziyaret ederse diyemez. Öyle değil mi? Filan mescitte kılınan namaz, mesela imar iskan bloklarında kılınan namaz, Ferhat Paşa'da kılınan namazdan 32 kat daha faziletlidir. Böyle bir şey yapabilir mi hiç kimse? Yapamaz. Hayır. Yapamaz değil mi? Yapamaz. Ya da eski mescitte kılınan namaz, yeni mescitte kılınan namazdan daha faziletlidir. Böyle bir şey diyebilir mi? mi? Diyemez. Ne zamana kadar diyemez? Lehine bir delil olmayana kadar. Demek ki ibadetler ancak ve ancak kitap ve sünnetten bir delil ile bilinebilir. Şimdi Yüce Allah Azze ve Celle bize ziyaret için Kabe'yi belirledi. Öyle değil mi? Hı hı. Rabbimiz Subhanehu ve Teala'ya yaklaşmak için Kabe'ye gidiyoruz. Etrafında tavaf ediyoruz. Tavaf esnasında omuzumuzu açıyoruz. Hac sırasında saçlarımızı kıraş ediyoruz. Bunların hepsini kim belirledi? Allah belirledi. Ne için belirledi? Onu tazim etmemiz için. Peki bunun gibi başka birisi başka bir yeri ibadet şey, ziyaret yeri olarak belirleyebilir mi? Hayır. İbadet kastıyla ziyaret belirleyen Şimdi onun için Resulullah ve ne buyuruyor? Üst, üç mescit dışında hiçbir yer için yolculuğa çıkılamaz. Üç mescit dışında. Her dinin arkadaşlar kutsal ziyaret mekanları vardır mutlaka. <gülüyor> hiçbir din yok ki o dinin kutsal ziyaret mekanı olmaz. Her dinde bu var. Bazıları Ganji nehrine gidiyor. Bazıları burada Efes'e geliyor, öyle değil mi? Her dinde mutlaka bazı kutsal ziyaret yerleri var. İslam'ın kutsal ziyaret yerleri nerelerdir? Sadece üç yer. Ve bunu Resulullah s.a.v. kendi sözüyle belirlemiştir. Bir, Mescid-i Haram. İki, fazilet sırasına göre söylüyorum, Mescid-i Mescid Nebevi. Üç, Mescid-i Aksa. Bunun dışında, Allah'a yaklaşmak amacıyla, sevap ümid ederek bak bunları çok iyi dinleyin Allah'a yaklaşmak amacıyla sevap ümid ederek ne bir dağ ne bir ağaç ne bir nehir ne bir mescid ne bir kabir veya türbe ziyaret edilemez. Allah'a yaklaşmak amacıyla üç yer dışında hiçbir yer ziyaret edilemez. Bir kişi Erzurum'dan sevap ümit ederek ve Allah'a yaklaşmak kastıyla ibadet olduğuna inanarak Sultan Ahmet'e gelirse ne yapmış olur? Haram işlemiş olur. Peki turizm niyetiyle gelirse Sultan Ahmet'e? Herhangi bir mahsuru yok. Ya bir bakalım bizim atalarımız nasıl yapmışlar bu direkleri mirekleri. Hiçbir günah yok. Öyle değil mi? Turizm amaçlı olarak seyahat ederse gezip görmek için seyahat ederse ovaya da gidebilir, dağa da gidebilir, bayıra da gidebilir, camiye de gidebilir. Fakat dini amaçlı ziyaretler üç yerle sınırlıdır. Üç yer. Mescidi Haram, Mescidi Aksa, Mescedi ne babam? sonunda inşallah. Ya, Yok, Şimdi hacılarımız şeye giderken dersin sonunda, de... Hacım, dersin sonunda sonunda inşallah. Hacı sonunda, sonunda tamam. inşallah. Hı -hı. yüce Allah Subhanahu ve Taala zatını tazim etmemiz için bazı ibadetler belirledi. Kalbi, fiili ve sözlü, kavli bu ibadetlerle biz onun zatını tazim ediyoruz. Bu ibadetler çok arkadaşlar. Aynı şekilde yüce Rabbimizin koyduğu şer'i düzenlemeler de birer ibadettir. Mesela Allah Subhanahu ve Teala bize neyi emretti? Hırsızın elini kesmeyi emretti. Hırsızın eli elini kesmek ibadet midir? evet ibadet niçin? hırsızın elini kesmekte ibadet olan yön neresi? arkadaşlar hırsızın elini kesmekte ibadet olan nokta dikkat edin buraya onun sözünü ve emrini tazim etmektir bunu kim emretti? Allah emretti. Bunu Allah, Allah emretti. <gülüyor> emret. Hırsızın elini kesmeyi ve içtiği içmemeyi Allah emretti. İçki içmediğiniz zaman kendinizi siz bugün içkiden alıkoyuyorsunuz öyle değil mi? Hiçbiriniz hiç, içki içmiyorsunuz. Ya insan hiç merak etmez mi? Bir tadına bakayım bu şarap nasılmış falan Burada öyle adamlar var ömründe hiç. Hiç ağzına vurmamış onu. Öyle değil mi? sizi ne koydu? Onun emrini ta'zim etme. O emretti, o yasakladı, o buyurdu diye içmiyorsunuz. İşte Rabbimiz Subhanehu ve Teala'nın şeriatı, yani koyduğu kurallar, ölçüler bunlara riayet etmek de ibadettir. Çünkü bunlara riayette, bu noktaya dikkat edin, onun emrini onun sözünü tazim etmek vardır. İbadetin aslı olan, asılları olan havf, haşyet, onu tazim etmek bu gibi şeyler bütün Resullerin davetinin aslıdır. Bütün Resuller biz ibadeti bu şekilde ikiye tasnif ediyoruz. Tapınma türünde ibadet, itaat türünde ibadet. Bütün Resuller arkadaşlar ibadeti telkin ettiler, ibadete çağırdılar. Allah'a tapmaya, Allah'a sığınmaya, Allah'a yönelmeye, Allah'a el açık dua etmeye, Allah'tan kauf etmeye, Allah'tan haşiyet etmeye, Allah'a Allah ümit bağlamaya bütün Resuller ve Nebiler davette bulundular. Fakat onların insanlara emrettiği şeriatlar ki bunu Resullerden sadece bir kısmı getirmiştir. Yani şer'i düzenlemeler. Hırsızın elini kesmek, mirası şöyle paylaştırmak, haramlar, yasaklar gibi şer'i düzenlemeler. Bunu Resullerden sadece bir kısmı getirmiştir. Ve bunlar her resulün şeriatında farklı farklıdır. Siz bugün içki içmeyerek yüce Allah azza ve celle'nin emrini tazim ediyorsunuz. Fakat geçmiş ümmetlerde içkinin haram olmadığı ümmetlerde o insanlar içki içmeyerek Allah'ı tazim edebilirler miydi? Ona yaklaşabilirler miydi? Hayır. Hatta içki içmezler ve içkiyi haram kılarlarsa ne olurlardı? Günahkar olurlardı. Niçin? Allah Subhanahu ve teala size bunu yasaklamadın. Siz neye dayanarak içkiyi kendinize yasaklıyorsunuz? Ama bu şeriat geldi. Şimdi içki içmemek ibadet oldu. Şimdi hırsızın elini kesmek ibadet oldu. Hırsızın elini kesmekte ibadet olan intihat neresi? Yani kan akıyor, bilmem el bir tarafa düşüyor, kol bir tarafta kalıyor falan. Öyle değil mi? Onda ibadet olan nokta, Allah'ın emrini ve sözünü tazim etmeniz. Bunu yüceltmenizdir. Bunu da aklınızda tutun. Bunu da aklınızda tutun. Bunların üzerine çok şeyler bina edeceğiz çünkü. Bu aklınızdan silinirse yarın ne dediğimizi anlamayacaksınız. Diyeceksiniz ki, ya bu Hüseyin acayip şeylerden bahsediyor ya. Sanki böyle şeriat şerii hükümler falan şerii hükümlerle hükmedilmesi hususunda biraz bu bunu aklınızda tutun. mi niçin geldi? Hangi şeyi hedefledi? Hangi şeyi uğruna çalıştılar? Ve insanları hangi şeye çalıştılar? Çağırdılar. Bunları anlamanız açısından bu çok önemli arkadaşlar. Tekrarlayalım tanımımızı. ibadet Yüce Rabbimizin onu tazim etmemiz için belirlediği her bir niyet yani kalbi yöneliş. Niyet diye buradan söylediğimiz, katlettiğimiz şey, kalbi yönelişler. Söz ve fiildir. Evet okuyalım. Tevhid fıkhı açısından ibadet ile itaat arasındaki farka vurgu yapmak gerekmektedir. Çünkü Resullerin yalnızca Allah'a ibadet edin. Bu ibadetinizde ona hiçbir şeyi ortak kılmayın tarzındaki söylemleri ki bu onların davetlerinin merkezidir. Tapınma türündeki ibadeti içermektedir. Evet. Resullerin yalnızca Allah'a ibadet edin. Bu ibadetinizde hiç kimseyi ona ortak tutmayın. Rasullerin söylemi buydu işte. Bütün Rasuller buna davet ettiler. Bütün Rasullerin çağırdığı şey buydu. Arap suresini açın okuyun. Nuh'u kavmine gönderdik. Dedi sizin Allah'tan başka ilahınız yoktur. Yani La ilahe illallah. O halde yalnız ona ibadet edin. Salihe kavmine gönderdik. Dedi La ilahe illallah. O halde bakın La İlahe İllallah'ı nasıl tefsir ediyor? Resuller La İlahe İllallah'ı kendi sözleriyle nasıl tefsir ediyor? Allah indirdiği kitapta La İlahe İllallah'ı nasıl tefsir ediyor? Dikkat edin. Dedi ki La İlahe illallah. o halde bak. O halde ona ibadet edin. Alt kavmine gönderdik. Hudu. Ve dedi ki La İlahe illallah yalnız ona ibadet edin. Resullerin söylemi ve daveti buyur. Bunun için geldiler. bunu hedef alarak çalıştılar. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Ve bu ibadetinizde Allah'a yaptığınız ibadette hiç kimseyi ona denk, hiç kimseyi ona benzer, hiç kimseyi ona eşit, kabul etmeyin. Hiç kimseyi ona ortak yapmayın. İbadeti Sırf ama sırf Allah'a halis kılın. Sırf ama sırf Allah'a yöneltin. Onun gayrısına ibadet etmeyin. İşte Resullerin daveti buydu. Allah'ın adına yemin olsun ki Resullerin daveti ne yeryüzü iktidarıydı, bunu hedeflemekti, ne mal edinmekti, ne İnsanların dünyalarını düzeltmekti. Ne de onlara bilmedikleri bazı hususlarda kültürel bilgi kazandırmaktı. Resullerin daveti yaratılış maksadından sapmış olan gaflet ve küfür ve şirk ile yaratılış maksadından sapmış olan insanları yaratılış maksatlarına geri getirmekti. Resullerin ve nebilerin davetinin hedefi merkezi buydu. Yaratılış maksadından beşeriyet bir müddet sonra saptılar. Bu sapışı biz ileride göreceğiz. İlk sapma ne zaman oldu? Ve ilk Resul ne zaman geldi? İlk sapış hangi surette gerçekleşti? Yeryüzünde o sapmadan önce yaratılış maksadındaki bu sapmadan önce büyük günahlardan bazıları da mutlaka işlenmişti ve işleniyordu. Mesela kesin olarak bildiğimiz katın, Yani adam öldürme günahı. Adem Aleyhisselam'ın bizzat oğulları tarafından bu işlendi. Öyle değil mi? Fakat Yüce Allah Azze Celle bir Resul göndermedi bu olay üzerine. Ne zaman insanlar yaratılış maksadından saptılar o zaman Allah bir Resul gönderdi. Bunu da ileride göreceğiz. İşte Resullerin davetlerinin merkezi ve onların söylemleri neydi? Yalnızca Allah'a ibadet edin. Bu ibadetinizde ona hiç kimseyi ortak tutmayın. İşte Resullerin daveti, işte Resullerin söylenmesi. Tevhid fıkha açısından arkadaşlar, tevhidi fıkh etmek açısından ibadet ile itaat arasındaki farka vurgu yapmak lazım. Çünkü zamanımızda ibadetin tanımı üzerine çok şeyler söylenir delillere dayalı ya da delillere dayalı olmayan çok sözler sarf ediliyor. Ve bu tanımların üzerine akideler, inançlar ve menheçler bina ediliyor. Yöntemler bina ediliyor. Bu tanımlamalar üzerine adam ilah kelimesine bir tanım getiriyor. İbadet kelimesine bir tanım getiriyor tavrıd kelimesine bir tanım getiriyor ve bu tanımın üzerine yöntemini bina ediyor. Tarzını, söylemini, davetini bu tanım üzerine bina ediyor. İlkin tanımı iyi belirlemek lazım. İbadet nedir? İtaat ile aynı şey midir? Yoksa arasında bir fark var mıdır? İşte bu fıkhı anlamak için bu fıkhı elde etmek için ibadet ile itaat arasındaki farka ki biz buna inanıyoruz farklılık olduğuna itikat ediyoruz vurgu yapmamız gerekiyor. Evet okuyalım. Bu itaat şeklindeki ibadetin Resullerin davetine konu olmadığı anlamına gelmez. Biz ne dedik? Resullerin davetinin merkezi ibadet edin ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Bu ibadet ne türde bir ibadettir? Tapınma türünde bir ibadettir. Bu tapınma türünde bir ibadettir. Fakat yine bu itaat şeklindeki ibadetin yani emirleri yerine getirmek o yasaklardan kaçınmak tarzında ki bu da ibadettir. Bu ibadetin, Resullerin davetinin konusu olmadığı anlamına gelmez. Fakat asıl merkez bu değildi, denilmek isteniyor. Ancak denilmek istenen davetlerin merkezinin bu olmadığıdır. <gülüyor> İbadet, itaati de kapsayan şumurlu bir kelimedir. Yani geniş, kapsamlı bir kelimedir ibadet kelimesi, itaati de içerir ve kapsar. Ve her bir ibadet itaattir. Ancak her itaat ibadet değildir. Her ibadet bir itaat. Her ibadet mutlaka bir itaattır. Ama her itaat ibadet Değilir. değildir. İlahımız kendisinden başkalarına itaati belirli ölçüler içerisinde caiz kılmış yine kendisi adına başkalarına mesela Resule yöneticilere ana babaya itaati emir buyurmuştur ha. ilahımız yüce Allah Azza ve celle kendisinden başkasına da itaati caiz kılmış ve kendi adına Resule, yöneticilere ulul emre anne babaya itaati bizim üzerimize fark kılmıştır. Bak kendisinden başkasına da itaat belirli ölçüler içerisinde caizdir ve kendisi adına itaat de caizdir. Hatta bunu o emir buyurmuş kullarını bununla sorumlu tutmuştur. Yine Allah'a ve Resule itaat edin buyrulmuş. Ama ibadet edin buyrulmamıştır. Şimdi ben size bir cümle kurayım. Allah'a ve Rasulüne itaat edin. Bu cümlede herhangi bir kusur, eksiklik, hata görüyor musunuz? Yok. Allah'a ve Rasulüne itaat edin. Peki bir cümle daha kurayım. Allah'a ve Rasulüne ibadet edin. Bu cümlede bir kusur, eksiklik görüyor musunuz? Hatta bu cümlede şirki görebiliyor musunuz? Bu, her aklı selimin kabul edeceği, hiçbir kimse tarafından reddedilmeyecek bir gerçektir. Ve hiç kimse tarafından reddedilemeyecek bir hakikattir. İbadet ve itaat birbirinden tefrik edilecek, ayırt edilecek iki kavramdır. İbadet, itaati de kapsar ama itaat, her itaat ibadet değilsin her itaat, ibadet değildir. Onun için siz adeta fıtratınıza yerleşmiş bakın cami cemaati değil dışarıdaki insanlara gidin benim bu söylediğimi söyleyin, bu cümleyi söyleyin, onlar da reddedecekler. Diyecekler Allah'a ve itaat tamam Allah ama Allah'a ve ibadet yok diyecekler. Bunu reddedecekler. Niçin? Bu bütün ümmet tarafından Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in gelişinden beri bilinen tartışılmaz bir hakikattir. Üzerine icma edilmiş bir gerçektir. Bu öyle bir gerçektir ki bütün Müslümanların fıtratına yerleşmiştir. Onun için bir tanesi böyle konuşma yapıyordu bir yerde. Yani bu fıkıh öğrenmenin faydası nedir? Dedi ki Şimdi ibadetin anlamını bilmiyoruz. Biz ibadeti sadece camide rükü secde etmek zannediyoruz. İbadet şümüllü bir kelimedir. Bütün hayatı kuşatır. İbadet Allah'a itaat etmestir dedi. Böyle tanımlar çok. İbadet itaat demestir dedi daha sonra. İbadet itaat demestir dedi. Dedi ki ibadet kelimesinin bu anlamı kavranılmadığı için bugün toplum Allah'tan gayrısına itaati hoş görüyor dedi. Bakın derece derece ilerliyor şimdi. Halbuki dedi kişi her neye itaat ediyorsa ona ibadet ediyor demek. Bak bir adım daha geldi. Dedi bugün toplum işte şuna itaat ediyor, buna itaat ediyor, bu sisteme itaat ediyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Bunlar hakikatte diyor, la ilahe illallah'ı gerçekleştirmemiş, Fatiha Suresini tesis ediyordu. İyyâken a'budu ve iyyâken yerine getirmemişlerdir dedi. İyyâken ve nedir? Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım ister. Dedi ki, bugün gidip, faiz yiyenler, bilmem şunu yapanlar, bunu yapanlar, Allah'tan başkasına ibadet ederlerdir. Ve bunun üzerine daha çok şeyler bina etti. Arkadaşlar birçok inanışlar, birçok yöntemler bina etti. Ve işin içinden çıkarken toplumu, cahiliyet toplumu, bir küfür toplumu nitelendirerek çıktı. Zaten buradan girersen o kapıdan çıkarsın. Yani bu kapıdan girişin başka bir çıkışı yok. Bu kapıdan girersen o kapıdan çıkarsın. Ehl-i sünnetin bid'at ve dalalet fırkalarından farkı tafsildir arkadaşlar. Bunu da iyi belleyin. Ehl-i sünnetin bid'at ve dalalet fırkalarından farkı tafsildir. Tafsil ne? Geniş açıklamadır. Söylediği sözler, bu adamın iddiaları ve söylediği sözler nispeten doğru şeyler içeriyordu. Gerçekten de ibadet demek, Yüce Allah Azze ve Celle'ye itaat etmek demektir. Kişi Allah'a itaat ettiği zaman ona ibadet etmiş olur. Öyle değil mi? İbadetin anlamlarından biri Allah Subhanahu ve Teala'ya en uç şekilde itaat etmektir. Vesaire vesaire vesaire. Bazı doğru şeyler içeriyordu. Fakat herhangi bir ayrıntı yani tafsile gitmek sizin toplu değerlendirmeler yaptığı için yanlış noktalara gitti. Onun için ehli sünnenin bidatla dalalet fırkalarından farkı ibadet ile itaat e, şey meselelerde taksile gitmektir. İbadet ile itaati tafsil ederler. Allah'ın indirdikleriyle hükmetme meselesini mesela yine tafsil ederler diğer bütün meselelerde mutlaka tafsile gider, geniş açıklama yapar. Yeri, zamanı şekline göre hükümlerin farklılık kazanacağını söylerdir. Ben bu adama dedim ki tabi orada bir itibarı var. Yani ona özel olarak söyledim bunu. Ve kibirlenip de hakkı reddetmesin diye ona bu hakkı itiraf etmek, ettirmek istedim. Çünkü tartışma esnasında, konuşma esnasındaki en güzel yöntem, hakkı ona itiraf ettirmektir. Eğer hak onun ağzından çıkarsa, kıvrak yakalanmıştır demek. Ona sordum. Dedim ki, itaat, ibadet midir? Evet dedi kardeşim dedi. İtaat, ibadet. İkinci soruyu sorun. Allah'tan başkasına ibadet eden, Allah'tan Allah'tan başkasına itaat eden, Allah'tan başkasına ibadet etmiş midir? Evet. Peki dedim, şöyle bir cümle kurmamız doğru olur mu dedim. Allah'a ve Resulüne itaat edin dediğimiz gibi. Allah'a ve Resulüne ibadet edin. Madem ki itaat, ibadetle aynı şeydir. Öyle bir cümle konuşuyor. Hayır! Çünkü o da fıtratına yerleşmiş bir bilgi gereği, hemen bu sözü etti. Çünkü bu ümmet asırlardır, fıkıh kitabı tehlif ediyor. Bu ümmetin alimleri fıkıh kitaplarını ibadat ve muamelat diye bölümlere ayırıyor. Bu her birimizin fıtratında olan bir şey. Hemen bu sözü reddetti ve dedi ki, bak dedi, yani o dedi, ehem dedi, kehem dedi, Kırp kıvrak yakalanır. Hiçbir tarafa hareket edemez yani. Hiçbir tarafa. Ha dedim hocam galiba bu iki arasında bir fark var da siz oraya atlıyorsunuz dedim galiba. Ve sustu. Ondan sonra zaten ayrılmamız gerekti. Ayrıldık. Bu ikisi arasında bir fark var. İbadet ile itaat arasında. O nüfus... e farkı yakalayamaz isen sözlerin varacağının yer teksir ve haricilik olsun. O farkı yakalayamaz isen. Bilmem anlatabildim. O farkı yakalayamaz Evet. Bütün bunlar ibadet ve itaat kelimelerinin <gülüyor> arasının tesrik edileceğine delalet etmektedir. Tesrik yine ayrılacağına. Dolayısıyla mutlak olarak Allah'tan başkasına itaat Allah'tan başkasına ibadettir verilemez. Bu mutlak olarak söylenemez. Allah'tan başkasına itaat Allah'tan başkasına ibadettir sözü mutlak bir surette söylenemez. Nasıl söylenebilir? Eğer kişi itaat ettiğinin sözlerini Yüce Allah'ın sözlerini tazim ediyor gibi tazim ederse kendisini onun sözlerinin dışına çıkmayı kendisi için imkansız görüyorsa onun emirlerini ve onun yasaklarını tıpkı Allah'ın emirleri ve yasakları gibi tazim ediyorsa işte onun bu itaati hem şirktir hem ibadet o adam Allah'tan gayrısına ibadet etmiş olur o adam itaat türünde ibadet ile Allah'a ortak koşmuş olur. Tıpkı, baştan alayım, tıpkı hahamlarına ve rahiplerine itaat edenler gibi. Bir kişi Allah'a Allah'tan başkasına itaat, Allah'tan başkasına ibadettir diyemez mutlak olarak. Bu, bunu mutlak olarak söyleyemez ayrıntıya girmesi lazım mutlaka ayrıntıya girmemiz lazım Allah'tan başkasına itaat ne zaman Allah'tan başkasına ibadet olur şu zaman ibadet olur eğer kişi Allah'tan başka ibadet ettiğinin sözlerini emirlerini yasaklarını Allah'ın sözleri gibi Allah'ın emir ve yasakları gibi tâvîm ederek dikkat edin tazim ederek, Allah'tan ederek efendim buyurdu ki böyle onun karşısında zelil olarak onun sözünü tâvîm ederek onun sözünü yücelterek Kork korkarak ona ümit barılayarak onun sözünün dışına çıkmayı kendisi için imkansız görerek Allah'tan başkasının sözünü, emrini yasarını Allah'ın emri, Allah'ın sözü gibi tazim ederek itaat ederse Allah'tan başkasına ibadet etmiş olur. Anlatabildim mi? Bilal olsa bile. Efendim? Bir şey evet. Bayağı... Evet. Yani. Bunun onu bilmesi şart değil. Yani o bu, bu adam Allah bir emir koymuş ortaya Yüce Allah Azze ve Celle'nin emirlerine şey değil, ters değil. Yüce Allah Azze ve Celle'nin emirlerine ters değil. Fakat sen bunu bilmiyorsun. Ona itaat ediyorsun bizatihi, bizzat onun yüzünden. Onun sözünü yücelterek ona itaat ediyorsun. Anlatabildim mi? Onun sözünü tazim ederek ona itaat ediyorsun. Anlatabildim mi? İşte burada şirk olan nokta burasıdır. Fakat itaatte şirk, arkadaşlar bakın biz bunu da tafsil ediyoruz. İtaatte şirk ile ibadette şirk, ileride göreceğiz, aynı değildir. İbadette şirkin hiçbir tafsili, hiçbir ayrıntısı yoktur. Her kim Allah'tan gayrısına ibadet ederse o müşriktir ve itaatte İtaatte şirk ise derecelere ayrılır. İtaatte şirk vardır, küçüktür. İtaatte şirk vardır, haramdır, büyük günahtır Fakat insanı İslam dininden çıkartacak dereceye varmaz. Ve itaatte şirk vardır, kişi o itaatiyle İslam dininin dışına çıkar. Kafir olur, müşrik olur. Tıpkı ziyamların itaati gibi. Anlatabildim mi Bunun ibadet öğrenilmesi <gülüyor> için tıpkı ibadette olduğu gibi o adamın sözlerine onu tazim ederek itaat etmektir. Eğer onu tazim ederek itaat ediyorsa onun sözlerini yücelterek ona itaat ediyorsa onun sözlerini Allah'ın sözleri gibi tutuyorsa Allah'ın sözü değerinde görüyorsa bu adam bazen küçük şirk bazen büyük şirk seviyesine gelmiş olur ve Allah tam başkasına ibadet etmiş olur sorular sonda evet ona itaat etmek ve dolaylı bir tapınma ve ibadet olduğu halde bu hususta Allah Azza ve Celle'nin kitabında ve Resullerin davetinde genişlik bulunduğunu görmekteyiz yüce Rabbimizin sadece kendisine yönetmemizi istediği ve hiçbir ortaklığı ve aracılığı kabul etmediği resullerin daveti resullerin davetine ve kitapların indirilmesine konu olan ve şirkin konusu olan ibadet ancak tapınma türündeki ibadettir evet yüce Rabbimizin sadece kendisinden yönetmemizi istediği Hiçbir ortaklığı ve aracılığı kabul etmediği. Bakın itaatta farklılık var. Allah adına itaat caizdir hatta vaciptir. Resul sallallahu aleyhi ve selleme itaatimiz bizatihi midir? Yoksa taşıdığı sıfattan ötürü müdür? Bir sıfat iyidir. Yani Resul sallallahu aleyhi ve selleme itaat ediyorsunuz o Rasul olduğu için o Allah'ın elçisi olduğu için öyle Allah, değil mi? Allah, emrettiği, He, Allah emrettiği için yöneticilere itaat ediyoruz. Allah emrettiği için. Anlatabildim Hı. mi? Ana babaya itaat ediyoruz. Allah emrettiği, Allah emrettiği için. Yani onlar ana babamız olduğu için bizim üzerimizde hakkı olduğu için yüce Allah da onların hakkını yerine getirmek amacıyla yeryüzüne düzenleme koydu dedi ananıza babanıza itaat edin. Biz müminler birbirimize de itaat ederiz. Öyle değil mi? Birbirimize itaat ederiz. <gülüyor> bir Müslüman kardeşimiz dese ki kahvona su getir kalkar gider su getir ona ikram ediniz. Bu da bir itaattır. Öyle değil mi? Sözün, biz küçükler büyüklere itaat eder. Öyle değil mi? İtaat hususunda aracılık söz konusu Allah adına başkasına itaat mümkün. Allah adına başkasına itaat etmemiz caiz ve hatta bazen vacip. Peki Allah adına başkasına ibadet söz konusu olabilir mi? Hayır. Allah adına başkasına e, ibadet e, etmek ya da eee Nasıl Allah'a yaptığımız ibadette başkasının aracılığına başvurmak söz konusu olabilir mi? Aynen. Ha. Ha. Ona yaklaşmak niyeti de taşısak. Kesinlikle Yüce Allah adına başka birisine ibadet sahih olmaz. Bu da ibadet ile itaat arasındaki farkı göstermektedir. Bakın biz sizinle bunun daha önce dersini yapmamamıza rağmen ben diyorum ki Allah adına başkasına itaat olur mu? Hepiniz tasdik ediyorsunuz. Diyorum ki Allah adına başkasını ibadet edilir mu? Hepiniz reddediyorsunuz. Ne için? Siz bunu önceden biliyorsunuz zaten. <gülüyor> Bunun da tanımı yukarıda zikredildiği gibidir. Tapınma türü ibadetin örneği dua istiğate yardıma sığınma istiade sığınma <gülüyor> istiane Yardım isteme Tevekkül Halk ve haşyet Reca, rağbet Ve bunları içinde barındıran Namaz Hac Oruç gibi ibadetlerdir Evet tapınma türündeki ibadetlerin Örneği nedir? Bütün Resullere e, Emredilen e, insanın yaratılış maksadı olan Resullerin kendisi için Gönderildiği tapınma türündeki ibadetin Yüce Allah Azze ve Celle bütün Resulleri buna çağırmak için gönderilir. Bunun örneği nedir? Bizim şeriatımızda bunun söz konusu olan örnekleri mesela istigafe Yüce Allah Azze ve Celle emretmiştir bize Allah'tan istigafe edin demiştir. İstigafe ne demektir? Yardımına sığınma. Yardımını talep ederek yardımına sığınma. İstihane de yardım istemek demektir. İstihase de yardım istemek demektir. Fakat bu ikisi arasındaki fark birisi normal yardım istemektir. İyyâkenâ budu ve iyyyâkenestâin Sadece sana ibadet eder. Sadece senden yardım isteriz. İstihane normal yardım istemektir arkadaşlar. İstihase ise yardımına sığınma demektir. Medet istemektir. Anlatabildim mi? Mesela bir insan boğulurken yardım isterse bu yardım istemenin Arapçadaki ismi nedir? İstikate. <gülüyor> Çünkü darda kalanın feryat ederek yardım istemesi demektir. İstikate. Bunları daha sonra göreceğiz delilleriyle. İstikate nedir? Delili şudur. İstikane nedir? Delili şudur. Havf nedir? Delili şudur. İstikane normal yardım istemek demek. İstikaze Sığınmak. De ki sığınırım. İstiave ederim. Sığınırım. Sığınmak nedir? İbadettir. İstiave, yardım isteme, ibadettir. Tevekkül. Yani işleri hususunda kendisine güvenip dayanma. Bu da ibadettir. Havf, korku. Bu da ibadettir. Haşyet, korku. Bu da ibadettir. Havf haşyet arasındaki fark nedir? Havf mutlak olarak korkmak demektir. Haşyet, bilinçli korku demektir. Havf mutlak olarak korkmak. Hı korktum. Haşyet, korkulan zatın korkulan zatın neler yapabileceğinin bilgisine dayalı bir korkudur. Haşyet. Yani Korkuyorsun. Mesela Allah'tan biz hafif de ederiz. Korkarız. Haşyet de ederiz. Çünkü bilgiye dayalı bir korkudur bu bizim korkumuz. Biliriz ki Allah-u Teala'nın cehennemi var. Ve Allah çok güçlü. Ve biliriz Allah benim yaptıklarımı gördü. Onun için bu bilgiye dayalı bir korku. Reca, ümit bağlamak. Ümit etmek demek. Bu da ibadettir. Kalbin Allah Azze ve Celle'den başkasına Ümit bağlamaması gerekir. Rahbet arzulamak demek. Bu da ibadettir. Kalbin sadece Yüce Allah hoşnutluğunu arzulaması ve hedeflemesi gerekir. Ve bunların içini barın, bunların içinde bulunduğu namaz, oruç, haç, zekat, bunun gibi ibadettir. Bunların hepsi tapınma türündeki ibadetlerin örneğidir. Evet. İtaat türündeki ibadetlere gelince Allah'ın hoşnutluğunu kazandıran zahiri ve batını bütün ameller. Ha işte bu şeyhül İslam'ın tarifidir. evine teymiyi. Allah'ın rızasını kazandıran, Allah'ın hoşnutluğunu kazandıran zahiri yani görünür ve batını yani görünmez bütün ameller. Evet emri maruf yapmak, Allah'ın koyduğu hadleri uygulamak, Yüce Allah'ın belirlediği sosyal düzenlemelere boyun eğmek, güzel ahlakın tüm çeşitleri ve buna benzer şeyler. Evet. İşte bunlar itaat türündeki varıtlarıdır. Güzel ahlak. Mesela gülümsemek, Müslümanlara ikram etmek, Müslümanları sevmek. Bunlar Allah Subhanahu wa taala'nın bize emrettiği hususlardır. Bunları da yerine getirdiğimiz zaman Rabbimize ibadet etmiş oluruz. Allah-u Teala'nın sosyal, koyduğu sosyal düzenlemeler mesela mirası nasıl paylaştıracağız? Yüce Allah bunun için ölçüler ve sınırlar koymuştur. Allah bazı hakler belirlemiş. Yani hırsızın elini kesmek, zina edeni eğer evli ise recim etmek, taşlayarak öldürmek, bekar ise ona sopa vurmak, işte hırsızın elini kesmek bunun gibi şeyler, hakler bunlar da Yüce Allah Hazretlerinin emrettiği şeylerdir bunlar da ibadettir bunlar da itaat türündeki ibadetin içerisine girmektedir fakat bunları ibadet yapan şey o noktayı kaybetmediniz inşallah evet. dersin en başında vermiştik Allah size Allah. cebinizde saklayın bunu Allah. onları ibadet yapan şey Allah'ın sözü ve buyruğunu tazim etme duygunuzdur. Ben size burada çok büyük bir fıkıh çok büyük bir ilim daha söyleyeyim arkadaşlar. Onu tazim etme duygusu taşımak Emirlerini yerine getirmek ibadet olmaz. Adettir. Onu tazim etme duygusu olmak üzüm. Onu Bakın bunu eğer kavrarsanız var ya büyük şey kavrayacaksınız. Onu taazim etme duygusu taşımaksızın emirlerini yerine getirmeniz ve yasaklarından kaçınmanız ibadet değildir. Mesela adam içki içmiyor. Ya iç kardeşim. Ya sağ ol abi ben niye aksi berbat edeyim? Yani adam da Allah-u Teala yasak etmiş de içmiyor diye bir dert yok. Böyle bir kafası yok adamın. Adam sağlığını düşünüyor. İşte ben Yeşilay'ın raporlarını okudum. Eskiden var vazgeçtim. Bu adam Yüce Allah'a ibadet etmiş oldu mu? Olmadı. Olmadı, Olmadı arkadaşlar. Olmadı. Ha Birisi de İslam'ı bir komünist gibi kabul ediyor. Şimdi komünist nasıl kabul ediyor? işte benim davam ideoloji o da İslam'a ideolojik bir yorumlama getiriyor siyasal İslam'ın ideologları deniliyor bunlara, siyasal İslam'ın ideologları ideolojik bir yorum getiriyor başlıyor bu davayı savunmaya diyor ki İslam hükmetmelidir bütün dünyada haklar, özgürlükler yaşasın İslam Eko, İslam'ın ekonomik düzeni en güzel düzendir. İşte bunun üstünlüğünü ispatlamak için eserler falan yazıyor. Fakat bu adam namazında gevşek. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uy, uygun hareket tarzı yok. Sünnetleri yerine getirmiyor. Allah'ıma Resul'e uyun dediği halde Resul'e uymuyor. Zikri yok. Hatta zikir ve ibadetleri tembellik çağının ürünleridir diye tanımlıyor. Hı hı. Diyor ki zikir ve ibadetler, böyle birisi var yani. Zikir ve ibadetler tembellik asrının ürünleridir. Hı. Ve ibadet etmiyor. bu Tahrir diye bir parti var biliyorsunuz. Bunlar Allahu Teala'nın hükümleriyle hükmetmeye çağrılanların imamlarıdır. Yeryüzünde bunlar Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeye çağrılan davetlerini bütün dünyaya duyuran, bütün dünyada bu bayrağı taşıyan herhangi bir topluluk daha yoktur. Hep bundan bahsederler. Hep bundan bahsederler. Fakat onlarla birlikte bulunanlar çok iyi bilirler bu hususları. Bunlar allah Teala'nın emirlerine uymakta, ibadetleri yerine getirmekte, onun emirlerine uygun hayat yaşamakta insanların en gevşeyidir. Bunlar kadınlarla birlikte o bulunmaya, onların elini sıkmaya, onlarla birlikte okumaya da kendi çıkarttıkları dergilerde fetva vermektesirler. Ve bunun gibi daha birçok şey. Onun için birisi bu Hizmut Tahrir'e bir reddiye yazdı. Kitabın ismi Hizmut Tahrir Allah'ın indirdikleriyle hükmetmiyor. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeye çağıran Hizmut Tahrir, Allah'ın indirdikleriyle kendi nefislerine hükmetmiyorlar. Ve Allah'ın indirdikleriyle kendi hiziplerine hükmetmiyorlar. Sadece bir komünist gibi bir dava olarak algılamışlar. Yani başka davalara müntezib olanlar gibi sen Allahu u Teala'ya karşı kendi şahsi bireysel vazifelerini yerine getirmiyorsun. Kalbinde onu tazim etmek duygusu. Şimdi bu ülkeleri vermiş Onun için hırsızın elini kesmek lazım. Fakat o hırsızın elini kesmek lazım derken ve hırsızın elini kesmeyi insanları çağırırken bunun adalet boyutuna dikkat çekiyor. Veyahut işte şu boyutuna, bu boyutuna dikkat çekiyor. Ve o adam bunlarla Allah Azze ve Celle'nin sözünü, emrini, buyruluğunu tazim etmek gibi bir kasıt taşımıyor. Bu adam Yüce Allah Azze ve Celle'ye ibadet ediyor, ediyor mu? Etmiyor arkadaşlar. Bir insan kendisini içkiden alıkoyabilir. İçki içmiyor adam. Niye? Abi sağlıklı olmak lazım ya. Ha? Sigara içmiyor, sağlıklı olmak lazım. Öyle değil mi? Adamın derdi yok yani Allahu u Teala'ya, ee, Allah yasaklamış. Ben onun için içmiyorum diye. Böyle bir derdi yok. Adam nazara zina etmiyor. Niye? Ben eşimi seviyorum, eşime sağlık olmam lazım. Onun için zina etmiyor. Asla, asla. Şimdi buraların Allah'ı dala ibadet etmiş olur mu zina'yı terk ederek? Hayır. Ama siz zina'yı terk ediyorsunuz. Niçin? Nasıl? içinizde yani içinizde değil. Hepiniz çok yakışıklısınız. Yani siz de pekâlâ <gülüyor> başkalarının yaptığı gibi kötü yollara gidebilirsiniz. Öyle değil mi? Ama gitmiyorsunuz. Niye? Allah yasakladığı için. Ama başka birisi de gitmiyor. Eşine duyduğu sevgiden siz ibadet ediyorsunuz Allah'a, o adam zina etmediği halde hiçbir sevap kazanamıyor ve o adam Allah'a ibadet etmiş olmuyor, zinayı terk ederek. Kıyamet günü de aferin kulum, zinayı terk ettim diye bir özürle mükafata layık görülmeyecek. Çünkü onun zinayı terk etmesinin arka planında Allah'ı tazim etmek yok. <gülüyor> i̇badet ve itaat arasındaki bu ince anlam farkını kavramak oldukça önemlidir. La ilahe illallahı ideolojik yorumlamalara girişen Resullerin davetlerinin merkezi ve hedefi yeryüzü iktidarını ele geçirmek ve kerhem de olsa insanlara boyut eğdirmektir diye batıl zanlar besleyenleri İşte bu batıldır. İşte bu batıldır. Resullerin davetinin merkezi yeryüzünün ve hedefi Resullerin davetinin merkezi ve hedefi yeryüzünün iktidarını ele geçirmek ve insanlara kerhem de olsa boyun eğdirmektir. İşte bu zan batıldır. Bu zanın haktan hiçbir pay yoktur. Bu 20. asırda çıkmış bir bid'at ve dalalet fırkasıdır. Dinin ideolojik yorumu 20. asırda çıkmış bir bidat fırkasıdır. Bu fırkayı biz reddediyoruz. Ve bunu asla kabul etmiyoruz. Bu fırkanın söylemi tatlı olabilir. Sözleri güzel olabilir. Fakat bunun hak ile herhangi bir ilişiği yoktur. Bu fırkanın mensupları bugün yazdıkları kitaplarda Resullerin davetini tıpkı Lenin'in, Mao'nun ya da diğer komünistlerin yani yeryüzü iktidarına talip olmak ve insanların hayatlarını kerhende olsa yani zorla da olsa düzenlemek için öne çıkanlar gibi tarif ediyorlar. Resul sallallahu aleyhi ve sellem ile Mekkeliler arasındaki ihtilaf aynen geçen gün bir tanesinde okudum. Diyor ki neydi? Problem neydi? Mesele neydi? Resul ile Mekkeliler arasındaki kavganın sebebi neydi? Kendisi cevaplıyor. Diyor ki, tek mesele vardır. Öbürleri hikayeydi diyor. Tek mesele vardır. Hüküm kime ait olacak? Hüküm kime ait olacak? Allah'ın adına yemin ederim ki bu fırkanın mensupları ne Allah'ın kitabından, ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatından ne de şu son yüz yılı istisna ediyorum. Herhangi bir siyer kaynağından. Bak, şu son yüzyılda yazılan siyerleri istisna edin herhangi bir siyer kaynağından kendi davasına delil bulamaz kendi davasına hatta birisi yorumunu ben onu dinledim ve kendisine böyle çok kızdım da böyle bir meclisteydik yorumunu öylesine aşırılığa götürdü ki sözlerin en batınlarından bir tanesini yaptı. Dedi ki o putlar dedi sadece birer sembol idiler. Biz burada müttefikiz. Onlar dedi, biz de diyoruz o putlar birer sembol idiler. Onlar dedi, daha neydi? Onların arkasında Mekke şehir devletinin yönetimi ve ondan ee, gelir elde eden işte bu çağdaş siyasiler Aynen. söylüyorlar ya ben tam şey yapamıyorum. Yani o halkı sömüren sömürge güçleri. Halkı sömüren sömürge güçleriydi. Kortumcuk dedi ki ha, hortumcular falan. Kutum. Dedi ki Resul'ün asıl çekiştiği ve asıl mücadele ettiği kimseler Ebu Cehil ve Ebu Lehebdi. Putlar değil. Putların arkasında onlar vardı dedi. Allah'ın adına yemin olsun ki bu söz batılların batılıdır. Hak'tan en uzak söz budur. Rabbimin adına yemin olsun ki Resul sallallahu aleyhi ve sellem değil Abu Cehil ve Ebu Leheb ile çekişmek Allah'ın adına yemin olsun onlar cennete gitsin diye uğraş. Kimin kalbine ağır gelirse gelsin. Vallahi hiçbir zaman Resul sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzünde iktidar kurma hedefli bir davet başlatmadı ve yapmadı. Böyle bir şeye çağırmadı. Allah azze ve celle ona yeryüzünde iktidarı lütfettir. Onun için Allah diyor ki onlara yeryüzünde iktidar verdiğimiz zaman emri maruf nehi münker yaparlar. Verdiğimiz zaman verecek olan zat Allah'tır. Ve bize verdiği zaman o zaman üzerimize ekstra yükümlülükler bilir bazen yeryüzünde iktidar bizim olamayabilir Allah subhanehu ve teala size yeryüzünde vermemiş vermemişse gırsızın kolumu size kesmeyi de fark kılmıyor arkadaşlar tıpkı mal vermediği zaman zekatı ve haccı size fark kılmadığı gibi Allah'ın sizden asıl talep ettiği ve yaparak cennete gireceğiniz şey ona tapınmanızdır bütün rasullerin davetinin hedefi ve maksadı da budur. Bütün rasuller buna çağırmıştır. Onun için bazı onun için bazı rasuller herhangi bir şeriat tebliğ etmemişlerdir. Hatta bazı rasuller demeyelim. Bazı rasuller bir şeriat getirmiştir. Nuh Vesselam 950 sene daveti ibadeti Allah'a halis kılmak. Sırf O'na dua. Sırf O'na yalvarmak. Sırf O'na el açıp dua etmek. Ne yani? İslam'da şer'i hükümler yok mu? O hükümlerle hükmedilmesi gerekmiyor mu? Sözü yanlış anlamayın. İslam'da şer'i hükümler var. Bu anlayışsız da yani. arkadaş. İslam'da şer'i hükümler var ve o şer'i hükümler ile hükmedilmesi gerekir. Her kim o şer'i hükümleri hafife alırsa yahut şer'i hükümleri başka hükümleri şer'i hükümlere tercih ederse Allah azza ve Celle'yi küçümsemiş onu hafife almış, onun buyruklarını reddetmiş bir kafirdir, bir müşriktir. Yüce Allah Azze ve Celle'nin indirdiği hükümler yeryüzünde uygulanmak içindir. Her kim o hükümleri uygulanamaz görürse yahut o hükümlerin hilafına hareket etmeyi caiz bellerse o kişi İslam dininden çıkmış Allah'a resulüne küfür etmiş olur. Ama her kim o hükümlere uymaz ise kafir değil, sadece bir günahkardır. Ama her kim mesela bir insan nefsine itaat ederse kafir olur mu? Olmaz. Ya yani nefsine itaat etti, gitti şeye faiz yedi. Ya da kahruna itaat etti. Kahrun dedi ki git bana şunu al, bunu al. O da gitti banka kredisi aldı. Kâfir oldu mu? Olmaz. Olmadı. Anlatabildin mi? Kâfır. Başkasına itaat. Başka. Bu itaatlerin hiçbirisi küfür değil. Ama kadın dedik bana Bu itaat arasındaki itaat ve ibadet arasındaki sırrı kavrayamayanlar diyorlar ki siz diyorlar bu ibadet meselesinde bir adam bir adam gitmiş bir tanesi Allah'tan gayrısına dua etmiş. Onu hemen reddediyor, tekbir ediyor, küfrüne, sapaklarına, şirkine hükmediyorsunuz. İşte şu düzene itaat edenler falan onların küfrüne hükmetmiyorsunuz. Etmiyoruz çünkü kitap ve sünnetin delilleri bunu gerektiriyor. İbadet ile itaat arasındaki farkı, vurguyu anlamak onun için çok önemli. Bu zat, bu batıl zanların sahipleri Rabbani ve Nebevi menhecden Uzaklaşıyorlar Çünkü arkadaşlar bu bir bina gibi. En başta temeli yanlış atarsan binanın üst katları da yanlış çıkıyor. Binanın üst katları da yanlış çıkıyor. Resullerin davetinin hedefini ve merkezini başka bir şey olarak belirlersen ne yapıyor? Bu sefer asıl hedeften gaflet etmiş oluyorsun. Asıl gerçekleştirilmesi gereken hedeften gaflet etmiş oluyorsun. Nitekim Resullerin Nebilerin davetinin ibadet olduğu gerçeğinden uzaklaşanlar bu hususlarda oldukça ihmalkardırlar. Arkadaşlar. Oldukça ihmalkardırlar. Biz bir dahaki dersimizde bunu